Selamun Aleyküm. Ve Selam. Meryem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağolun Buyurun sorunuzu alalım. Benim sorum bu. 23 sene önce ben Müslüman oldum. Benim annem babam e, Christian. Şimdi olan bana e, miras Burak Öztan. Miras ben alabilir mi onlardan? Ne mutlu kardeşimize. Evet. E, dini mübini İslam'ı tercih etmiş. Evet. Allah'ın Resulü'nün yoluna girmiş. Bu mübarek şey olsun. Efendim, Yalnız e, miras konusuna gelince Müslümanlar kendi aralarında mirasçı olurlar birbirlerine. Müslümanlar. Müslüman olmayanla Müslüman arasında miras hükümleri cereyan etmez. Yani kısaca Anne, baba, olsa Anne bile baba da olsa eğer gayrimüslim iseler Hristiyan, Yahudi, Mecusi ve başka bir dinden iseler Müslüman evlatlarına malları miras olarak geçmez. Müslüman evladın da malı vefat ettiği zaman hı hı. annesi babası eğer Müslüman değillerse onlara geçmez. Kısaca hı hı. yani kardeşi de olsa annesi babası da olsa evladı da olsa kişinin gayrimüslim olan akrabalarına, yakınlarına malı miras olarak geçmez. Onların da malı kendisine miras olarak geçmez.